İzel Rosenthal ile haftanın karikatürleri. Günaydın güzel merhabalar. Günaydın efendim günaydın herkese, müteş günaydın, günaydın. Feriha sana da günaydın iyi haftalar olsun. Efendim bu hafta e, bu sabah nadiren yaptığım bir şey yaparak kendi çizdiğim bir karikatürü anlatarak başlamak istiyorum izin verirseniz. Allah'ın rahmetiyle. E, malumunuz dün 13 Şubat Dünya Radyo Günü idi. Aslında benim bu tarihi unutmam mümkün değil zira her ne kadar Birleşik Milletler 2011 yılından beri yani 11, evet 11 yıldır 13 Şubat tarihini dünya radyo günü olarak kutluyorsa da ben yıllardan beri aynı günü kızım Melis'in doğum günü olarak kutlarım. Neyse bu aile işine giriyor değil mi? E şimdi önce karikatürü anlatmaya çalışayım e ardından belki nedenini birlikte açıklarız. Ee, karikatürde evlerindeki rahat koltuklarına kurulmuş e, televizyon izlemekte olan orta yaşlarda bir e, çift görüyoruz. İkisi de mutlu görülüyorlar, gayet mutlular. Zira televizyondaki Spiker Hanım e, birazdan haberleri sunacağını ilan ediyor ve şöyle devam ediyor. Şimdi de gerçek haberleri almak üzere radyoya bağlanıyoruz. <gülüyor> Karikatürümüz bundan ibaret. Bu karikatürü çizmemdeki neden ise dün radyo günü nedeniyle Açık Radyo'da yayınlanan UNESCO'nun mesajı. Kısa bir pasaj aktarayım mı? Lütfen. Sarla. En yeni araştırma raporlarına göre 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan radyo günümüzde hala en güvenilir ve en yaygın kullanılan medya araçlarından biri. Dünya üzerindeki son gelişmeler ve COVID-19 salgını sosyal medyada hızla yayılan yalan içeriğin dolaşımıyla da körüklenerek genel itibariyle medyaya olan güveni erozyona uğrattı. Bununla birlikte belli başlı medya araştırmaları internet ve sosyal ağlara olan güvenin küresel olarak azaldığını ancak haberlere olan güvenin genel bir artış gösterdiğini ortaya koymakta ve dünya yüzünde birçok vatandaş hala radyoya diğer medya türlerinden daha fazla güven duymaktadır. Bu güven düzeyi vatandaşlara ne pahasına olursa olsun, doğru ve güvenilir bilgi sağlamanın önemini daha da pe pekiştirmekte ve hayatların tehlikede olduğu günümüzde insanların medyadan be beklentilerini oluşturan e, şey de bu olmaktadır. Demiş e, herhalde siz biliriz e, UNESCO. Evet, evet. E, Bundan sonrası için yani açık radyonun üzerine düşeni nasıl yaptığıyla ilgili olarak da sözü size bakayım bari. Mustafa, Vallahi işte Selim Badur da biraz önce söyledi yani bütün kainatın tüm seslerinin açık olması sloganını biz UNESCO'dan epey zaman önce e, bu... orada, orada küçük bir parantez açmama müsaade eder misiniz? Yani, yani siz diyorsunuz ki dünyada pek değişim de olmayan muazzam bir çeşitliliği barındıran müzikli ve sözel programlarını önce sesli sonra da çoğu kez yazıyla da beslemiş olarak e, 26 yıldır e, sürekli paylaşıyor radyomuz. İyi ama çizgi, hani çizgi? Çizgi yani açık radyo olarak hem radyoda hem açık sitede e, çizgiye ve karikatüre en fazla yer veren yayın organlarının başında geliyor açık radyo. Yıllardan beri. Yani evet. yıllar önce hatırlarım Semih Balcıoğlu program yapardı. Karikatür programı. Evet. Evet. Aynen. Yani evet. var bundan ibaret. Pardon. <gülüyor> Eksik bir <artı>. yani, <gülüyor> Kainatın tüm seslerine e, ve çizgilerine. <gülüyor> evet. Açık radyo şey. Bir zamanlar şey vardı. Celal Şahin sesle ha, çizgiler evet diye bir program yapardı radyoda. Sesle çizgiler işte biz de bunu yapıyoruz. Sakordiyon sesle... işiydi değil mi? Süper. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Peki haftanın ola karikatürlü olaylarına e gelecek olursak önce üzücü bir e çok üzücü bir kayıp e haberiyle başlamak istiyorum. Ama Ondan daha önce dün aldığım e, çok üzücü bir haber daha vardı maalesef. E, çağdaş şairlerimizden çok önemli bir isim. E, karikatür camiasının da iyi bir dostu, güzel bir insan. E, genç yaşta akademisyen e, yaş şair Salih Bolat'ı maalesef COVID-19'a kurban verdik kendisine buradan bir günaydın demek istiyorum günaydın. dün aldık bu haberi ödüllü bir şairdi Fransızca'ya da çevrildi Fransa'da şiirleri evet peki karikatüre gelince Hayati Boyacıoğlu bu işi artık iyice alışkanlık haline getirdi ne zaman üzücü bir kayıp yaşansa hemen bir hatıra pulunun içine veda eden kişinin portresini çiziveriyor bu kez de bize Doktor Haydar Dümen'in portresini çizdi Hayati. Tabii sadece Haydar Dümen'in portresini çizmekle kalmadı. Bu e, ünlü ve milli doktorumuzun yanı başına kocaman bir leylek ve bir de çocuk pusiti yerleştirdi. E, karikatürde Doktor Haydar Dümen bir elini leyleğin boynuna dolamış, diğeriyle de leyleğin elini e, sıkar gibi yaparak bacağını sıkıyor aslında. Tabii eli olmadığı için. Ee, ve teslimatından dolayı da Leyli'yi kutluyor. Şimdi malumannis, nöropsikiyatri uzmanı olan Doktor Haydar Bey, bütün Türkiye'nin, e, neredeyse bütün Türkiye'nin yakından tanıdığı, bildiği çok popüler bir seks doktoruydu. Cinselliğin bu denli tabu olduğu bir e, ülkede konuşulamayanları e, konuşmaya ve normalleştirmeye çalışıyordu bir anlamda. Hayat Boyacıoğlu da karikatüründe bu noktaya varmak basmış bebek getiren leylek masalının ergenler için olan gerçek versiyonunu herkesin anlayacağı tarzda ve rahatsızlık vermeden anlatmaya çalışan bunun için çabalayan doktor Haydar Dümen'i bu şekilde uğurlamış. Evet okur köşesiyle de çok maruftu, meşhurdu yani Haydar Dümen çok. Entim diye bilinen düşünülen sorulara da kendi esprili üslubuyla bazen de tam cuk oturtarak tabircay ise cevaplar vermesiyle de meşhurdu. Her köşe yapıyordu evet <gülüyor> okurlarını çok enteresandı yani onun içinde çok okuru çok sayıda okuru vardı ve bütün tabu addedilen konulara böyle ilginç bir yaklaşımı vardı. E aslında her tabuya tam olarak değinemiyordu buna dair de özellikle LGBT hareketinden eleştiriler geldiğini hatırlıyorum. Ha, o başka evet, evet. evet. Eşcinsellik meselesine pek o kadar tabu kırışı birisi değildi kendisi. E, o kadar da demedik <gülüyor> Peki Pekala <gülüyor> şimdi hızlı bir e, yurt dışı turu teklif ediyorum. İlk durağımız e, Rusya mı olsun Ukrayna mı? Ee, Ukrayna diyelim e, Morten Morland bu hafta Times gazetesinde e, yayınlanan karikatüründe Rusya-Ukrayna anlaşmaslığını e, çizmiş. Fakat e, Pekin'de halen süren e, kış e, olimpiyatlarında yaşanan tuhaf bir olaya da dikkat çekmiş e, bu karikatürle. E, karikatür hakikaten e, komik bir karikatür. Maalesef e, durum peki iç açıcı olmasa da Karikatürün başlığı Rusya'yı durdurmak. Ee, ön planda küçük bir masanın yanında arkası bize dönük olarak bir görevli görüyoruz. Sırtına geçirdiği yelekte doping kontrol yazıyor. Bir elini böyle beline dayamış diğer elindeki küçük kavanozu da e, önünde sıra sıra dizili böyle e, bir yığın tank roket füze rampalarına doğr doğru doldurmuş öylece ayakta bekliyor. Karşısında doping kontrolü için sıralarını bekleyen tanklar, füzeler tabii ki Rusların. Zaten Rus bayrağı da tepelerinde e, dalgalanıyor. E, doping kontrol görevlisinin sırtında ise Ukrayna bayrağını görmekteyiz. E, bu bana komik gelen karikatürün çizilme nedeni 2022 Pekin olimpiyatlarında artistik patinaj buz pateninde kırılmadık e, neredeyse rekor bırakmayan ve tarih yazan 15 yaşındaki e, Rus patenci Kamila Valievanın e, e, Aralık 2021'de Aralık 2021'de verdiği doping testinin geçen hafta açıklanması, yani, uluslararası test ajansı yaptığı açıklama ile Valievan'ın dopingli olduğu e, resmen e, duyurulmuş geçen hafta. Açıklama üzerinde de Rusya'nın buz pateni takım yarışmasında kazandığı altın madalya. Henüz e, verilmedi şu ana kadar. Rusya tabii ki bu duruma itiraz ediyor. E, 15 yaşındaki genç sporcununsa yarın başlayacak e, değerli yarışmalara katılıp katılmayacağı e, bugün e, yapılacak. Belki de şu anda yapılmıştır bile. E, toplantıdan sonra belli olacak. 15 yaşında bir e, sporcu e, yasaklı madde kullanmış. Bence onun arkasında o yasaklı maddeyi ona kullandıranları da... E, Kontrole tabi tutmak gerekecek gibi geliyor. Bilmiyorum. Şimdi Rusya ile Ukrayna, Amerika bu savaş tantamları tüm hızıyla çalmaya devam ederken saflar da belirmeye başladı bir bir. Bunu karikatürler üzerinden okumak mümkün. Daha önceki programlarımızdan birinde de söylemiştim. Yani savaş öncesi karikatürleri çok önemli, çok enteresan diye. Tarihçiler bundan çok yararlanırlar. Şimdi örneğin Rusya ile Belarus'un komşusu olan Letonya'nın e, ünlü bir karikatürcüsü var. Her gün çiziyor. Zemgus Zaharans. Son yaptığı karikatürlerde sürekli olarak Rusya Devlet Başkanı e, Putin'le dalga geçiyor. E, Zemgus Zaharans. Son e, iki e, gün önce çizdiği karikatürde Andersen'in ünlü masalı Prenses ve Bezelye tanesine Göndermede bulunmuş. Şimdi bu karikatürde prenses rolünde Putin'i görüyoruz. E, hatırlatayım e, bu masalı memleketin birinde prens oğluna yüzde yüz safkan bir prenses e, arayan e, e, kraliçe, prenses namzetini de sınavlara tabi tutuyor. Bir gece üst üste dizili 20 tane yorgan ve şilteden oluşan yatağın altına minik bir bezelye tanesini koymuş bu kraliçe. Eğer bu Namzet, prenses Namzeti gerçekten prenses ise bezelye tanesini hissedecek bu 20 şiltenin altındaki çünkü çok hassas olmadığını bir prenses diyormuş. Sabah herkes uyandığında prenses Namzeti. Sitem etmiş. Dün gece hiç uyuyamadım. Çünkü yatağın altında sırtıma amadan yuvarlak bir şey vardı demiş. Ee, bu da beni çok rahatsız etti falan demiş. Ee, Kusura bakmayın ama yatağınız çok rahatsız. Böylece herkes onun gerçek bir prenses olduğunu da anlayıvermiş. Şimdi bu masanın morali nedir diye sormayın lütfen ama Litvanyalı karikatürcü Zemgus Zaharaz, Putin'i rengarenk 8-10 şilteden oluşan bu yatağın üzerinde her zamanki gibi belden üzeri çıplak e, o şekilde çizip yatırmış. Putin'in elinde de her nedense süngüsü takılı bir Kaleşnikov var. Süngünün ucunda e, bir e, nükleer simgeli bayrak görüyorum e, asılı. Ve bu süngü tavandan aşağı bir sarkaç gibi e, sarkan ve sallanan yuvarlak küreyi yani dünyayı dürtüyor. Bir sürü metafor var yani karakterinde. Öte yandan Karikatürün asıl canımızın noktası o şilte yığının renk rengi şiltelerin altında o minik bezelyet tanesinin yerini bir NATO amblemi almış. Amblemdeki pusula gülü e, şiltelerin altında ezilip kalmış gibi Putin'de bu minik pusula gülünden hiç de rahatsız değil. Yani Putin'den prenses olmaz demek istiyor herhalde karikatürcü. Çünkü baş... hissetmiyor bile. Ama başında taç var. Başında taç var. Ee, olsa olsa kral olur, şah olur, şey olur pardon, şar olur, şar, evet buldum, şar. şar. Fakat dikkat ederseniz e, ağırlıktan o yatağın üzerindeki şiltelerin ve e, şahın, putiğin ağırlığından olsa gerek, yatak aslında tam ortasından çatır diyerek ikiye bölünecek gibi duruyor, yani bir an, birazdan yatak çökecek. Evet. Zaten yatağın altındaki minik bir fare de tehlikeyi fa fark etmiş herhalde ki e, can abliyle kaçıyor e, Biliyor, evet. olay Evet. Böyle yatak bu durumda peki diğer mobilyalar nasıl? <gülüyor> Şimdi e, sözü tabii ki o meşhur geçen hafta hep söz edilen Putin-Macron toplantısındaki 4 metrelik uzun masa masaya getireceğim. E, hafta içinde o kadar çok sayıda e, uzun masa karikatürü çizildi ki gerçekten hangisini seçeceğimi şaşırdım yine. Sonunda bence bana en matrak geleni Liberasyon Gazetesi'nin, e, Fransa'da yayınlanan Liberasyon Gazetesi'nin birinci sayfasında yer alan fotomontajı e, aldım. E, Rus usulü diyalog başlıklı haberi süslüyordu bu fotoğraf. E, tabii gazete sayfasının eline sığdıramamışlar gazetesi editörler o uzun masayı ters bir S harfi, S harfi e, şekli vererek üç katlı olarak gazete sayfasına sığdırmayı kararlaştırmışlar. Böylelikle masa bir yılan gibi kıvrılarak gazetenin bütün ön sayfasını kapladı. Tabii Putin solda en üstte, Macron üstte sağda en altta. Masanın ucunda yer almıştı bu e, gazetenin birinci sayfasında. E, bu montaj karikatür her ne kadar komikse... Bence gerçekler aslında karikatürlerden misli misli komikti. Evet. Çünkü yani bu uzun masanın sebebi sabah dinledim siz de anlattığınız tekrar olacak belki ama yani Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Covid 19 testi yaptırma talebini Rusların yaptırma talebini Moskova yönetiminin DNA'sını ele geçirmesini önlemek amacıyla. Redetmiş hmm. ve bunun üzerine sosyal mesafe kuralları uygulanmış. Fransız yetkililer de bu durumu gayet doğal karşılamışlar ve Rusların Cumhurbaşkanımızın DNA'sına ulaşmasına izin veremezdik demişler. Dört metre dedin ama bence daha uzun gözüküyordu masa. Masa bir daha bakmak lazım. Ben gazetede öyle okudum. Radyoda duymuşsam da dikkat etmedim. Gerçi radyodan dinlemek lazım. Evet doğru. Ama bana sanki daha uzun gibi geliyor. Ama tabii şey güzel. Yani Rus usulü dialog. diyalog. Rus usulü. Yani. Bu arada ben e, test yaptırmıştım Fransa'da bundan bir süre önce. Denam ele geçmiş midir Fransa'da acaba? Tabii. Ne yapsak? Çizgi <gülüyor> olarak göreceksin yakında. <gülüyor> Hay Allah. <gülüyor> Peki. Yani ya... aşı ile çip takıyorlar. PCR testiyle de DNA'yı ele geçiriyorlar. Evet. Böyle mi evet. durum yani? Son durum bu. Daha neler yapacaklar bilemeyiz. Yani e, hayal gücümüzü çalıştırmamız lazım. Karikatürcüler çok iş düşüyor burada. Evet. Peki, <gülüyor> Savaş ortamından uzaklaşıp sizi darbe ortamına davet edebilir miyim? Evet. E, çünkü... Güney Afrikalı karikatürcü Zapirodan geliyor karikatürümüz. Batı Afrika'da çünkü junta yönetimlerinin sayısı gün geçtikçe artıyor. İşte Mali, Gine, Burkina Faso son olarak Batı Afrika'da 15 ayda gerçekleşen askeri darbelerin sayısı 4'e çıkmış. Zapiro'nun karikatüründe bir durum odasındayız. Duvardaki bir Afrika haritasını incelemekte olan bazı yetkilileri görmekteyiz. Bu arada kapı açılıyor ve Güney Afrika Başkanı Cyril Ramaphosa beliriyor kapının eşiğinde. Onu da çok güzel çizmiş Zapiro. Yetkililerden biri başkana dönüyor ve haberler kötü efendim yeni bir salgın diyor. Endişesini dile getiriyor. Başkan soruyor Covid-19 cevap darbe. Gerçekten de e, haritada Afrika ülkeleri iki şekilde işaretlenmiş. E, eline çiz, e, daha doğrusu yatay çizgili olanlar, e, Nijerya, Çad, Etiyopya, Gabon, Orta Afrika Cumhuriyeti, e, bunlar darbe teşebbüsünde bulunulmuş olanlar. Siyahlar ise simsiyah olanlar, Mali, Tunus, Sudan, Gine, Burkina Faso, bunlar darbe yapılan ülkeler. Afrika kıtasının durumu böyle endişelendiriliyor. Güney Afrikalı karikatürcü Zapiro ile Başkan Cyril Ramaphosa'yı. Evet Açık Radyo'nun web sitesine de bakıldığında Ahmet İnsel'in geçen haftaki programında aynı terminolojiyi kullandığında görebileceklerdir. Darbe salgını. Evet Darbe birleşmiş, salgını. birleşmiş Milletler'in hatta açıklamasıydı bu geçtiğimiz yıl. Evet. <gülüyor> Ee, belki de e, Zapiro e, Ahmet İnsel'i in programını dinlemiştir ya da okumuştur. <gülüyor> <gülüyor> Dünyayla çok ilgili bir karikatürcü çünkü kendisi. Efendim e, yurdumuza geçelim isterseniz. E, geçen hafta e, bizde açık arayla en fazla konu edilen karikatürde tabii en fazla çizilen e, konu hep elektrik faturaları oldu. Ee, bu konudaki e, bir karikatürü Eskişehir'li karikatürcü e, dostumuz Ekrem Bonazza'nın e, fantastik çizimi e, çok hoşuma gitti. Onu aldım. İnsanın ister istemez gülümseten bir karikatür bu. E, karikatürde çekirdek bir e, Türk ailesi görüyoruz. Anne baba ve henüz kucaktaki oğlan çocuğu e, evin bir odasının köşesinde ebeveynler büyük bir panik içerisinde duvara dayanmışlar. Anne çocuğunu kucağına almış, yüzünü duvara doğru tutuyor ki tehlikeyi göremese. Baba ise eline geçirdiği bir tavayla ailesini korumaya, daha doğrusu tehlikeyi uzak tutmaya çalışıyor. Yani tehlike dediğimiz de öyle böyle bir şey değil. E, muhtemelen elektrikle çalışan bir cihazın ki o cihazın olduğunu biz göremiyoruz. Belki bir elektrikli süpürge ya da çamaşır veya bulaşık makinesi olabilir. Her neyse böyle bir cihazın kablosu ucunda da fişi var ve duvardaki prize doğru bir yılan gibi hamle yapmış. Her evet, an elektriğe bağlanacak. Evet, gerek ya da kobra yılanı gibi. Evet. evet, aynen öyle. Yani her an her an prize dalacak, girecek. Adam ise elindeki tavayla bu korkunç şeyleme mani olma gayretinde. Yani daha neden ee, ekran Borazan son zamanlarda hemen herkesin korkulu rüyası e, olan elektrik faturalarından e, kurtulma fantazisini bu şekilde e, çizgiye dökmüş bu karikatürüyle. Evet. Son olarak son karikatürlerimiz tabii ki günün anlam ve önemi üzerine bugün kutsal 14 Şubat sevgililer günü e, malumunuz e, Roma Katolik Lisesi'nin inanışına göre Aziz Valentin ismindeki bir papazın bir din adamının adına ilan ettiler. Bir sevgi ve bayram günü. Aziz Valentin, aziz e, Valentin günü, değil mi? Evet, Valentin yani <gülüyor> adettendir. Bugün genç sevgililer buluşur, baş başa yemek yerler. E, birbirlerine armağanlar alırlar. Nedense bu armağanların çoğu da kırmızı renkte tercih edilir. Bilmiyorum nedenini. E, bütün dünyada böyle bir armağan furyası e, yaşanır gider. Bir anlamda da ekonomi bir günlüğüne de olsa yeniden canlanır yani onun için e, Aziz Valentin'e e, şükran borçluyuz, minnet borçluyuz herhalde. E, ben de bugünü iki farklı karikatürlerle e, kutlamak istiyorum. İlk karikatürü Meksika'da yaşayan Küba asıllı ünlü çizer e, Angel Bolligan e, çizdi. Çok fantastik, gerçeküstü fakat bir o kadar da güzel bir karikatür bu. E, olayın da saçmalığını vurguluyor belki. Olay Van Gogh e, resim müzesinde geçiyor olsa gerek. Kadının teki Van Gogh'un ünlü kendi portresini, e, öz portresini hayranlıkla izlerken, o hani kulağa kesik portre herhalde, arkasından bir adam usul usul yanaşıp parmağıyla sırtına dokunmak üzere. Adam kendi arkasında bir çiçek buketi saklıyor. Muhtemelen kadına armağan edecek e, sevgililer günü nedeniyle. Fakat bu buketi e, nereden almış? Van Gogh'un portresinin hemen yanı başında sergilenmekte olan yine Van Gogh'un çok ünlü ayçiçekleri resminden çalmış mı diyelim? Ödün çalmış belki. E, o çerçevelerin içinde olması gereken çiçeklerin bir kısmını almış. Çünkü onlar <gülüyor> eksilmiş. Yani Az müthiş bayağı... bir sevgililer günü armağanı. <gülüyor> Hakikaten müthiş. Değil mi? Çok da güzel çizilmiş. Gerçekten ustalığını konuşturmuş e, Boligan, Meksikalı küba asıllı Meksikalı e, sanatçı. Bizden Cem Dinlenmiş ise e, genç okurlarını uyarmayı iyi e, Uykusuz dergisinde o her şey olur köşesinde a, aralarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de faturası olmak üzere çeşit çeşit fatura örnekleri vermiş. Her zaman olduğu gibi e, Cem Dinlenmiş. E, Sonuncu örneği de Beşiktaş'taki bir kafenin Love Kafe, Love Kafe, pardon. Ee, onun fişini gözler önüne serdi. Ee, dediğim gibi kafenin adı Love Kafe. Ee, sevgililer gününü kutlayan iki e, genç e, sevgilinin e, fişe yansıyan konsomasyonlarını görüyoruz bu fişte. Okuyorum. İki çay 40 lira. Makul değil mi sevgililer günü için? Arkası <gülüyor> değil geliyor <ama>. Neyse. <gülüyor> Arkası geliyor. Sütücü 16 lira. Şimdi kafede oturuyorsunuz ısıtıcı var 2 e, çay 40 lira normal ısıtıcı e, bilemiyorum yani manzara 11.19 lira işte şimdi problem KDV 583 bu da hadi normal diyelim toplam 67.19 nakit 70 ben olsam e, garsonu çağırırım bir kere e, şu hesabı baştan yapmasını isterim hatta patrona da bir selam gönderirim e, tanıdık falan ayaklarına bir indirim de isterim. Neyse, afiyet olsun, teşekkür ederiz ve Aziz Valentin gününüz kutlu olsun diye demekten başka bir e, çaremiz kalmıyor galiba bu gençlere. <gülüyor> evet, e, seçime geldi sıra. Evet, e, hayırlı olsun. Her türlü itirazı reddederek senin karakterini öneriyorum. İtiraz ediyorum. <gülüyor> yok ya. Niye edeyim ki? Edemiyorsunuz. <gülüyor> değil mi? Edemiyorsun. Böyle bir hakkın yok. <gülüyor> Radyo haftası. Şimdi de gerçek haberleri almak üzere radyoya bağlanıyoruz diyor televizyon spikeri. Özellikle televizyon spik spikeri olması önemli değil mi? Evet. Televizyon spikeri. Evet, i̇zninizle bunu da seçiyoruz. Estağfurullah. Bunun karikatürü olarak... Peki, çok teşekkürler. Ben Güzel. teşekkür ediyorum efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek Güzel. üzere, iyi haftalar diliyorum, hoşçakalın.